niyet etmenin şekilleri üzerinde nasıl bu halde bulunduk? Bu ikhacin neline niyet eden kardeşlerinizle birlikte geldik. Babu selamdan dualar, niyazlar, ilticalar, tekbirler ve telbiyelerle girdik. Hacı ifrada niyet eden kardeşimizin vazifesini ayrı olarak haccı temettüa niyet eden yani ömre ile gelen bir müminin tavaf ve sayi üzerinde kısaca beyanda bulunduk ve haccı kirana niyet eden bir kardeşimiz için de evvela ömrenin tavafı sonra sayi sonra tavafı kudum sonra haccın sayini yapar dedik Muhterem müminler Mekke-i Mescidi mescid Haram'ın içerisinde, Beytullah'ın karşısında bu üç nevi hacca niyet eden kardeşlerimiz bugün hep beraberlikte bekliyor ve intizar ediyoruz. Yevmüt terbiyeye varıncaya kadar yapacağımız tevaplar olacak, evladı eskarımız olacak, Hazreti Kur'an'la meşgul olacağız, ve Cenab-ı Hak felle Hazretlerine enva ibadat ile kulluk ve ubudiyete gayret göstereceğiz inşâAllah-u Teâlâ. Müslümanlar, bugünkü dersinizde yevm Terbiyede Mine'ye çıkış, Arafa günü Arafat'a yükseliş, Arafat'ın fazilet ve vakfesi, sonra kurulmuş Şems'ten sonra Müzdelife'ye dönüş, birinci bayram günkü şeytan taşlama, kurban kesme ve tıraş olma menasiki ve mesaili üzerinde kısaca hasbualet çalışacağız inşallahu Teala. Muhtemmimiler, esas mozula girmezden mukaddem, yapacağımız bu amalin menasiki haccın çeşitli merhalelerinde Cenab-ı Hakk'a Lev-ı Ala Hazretlerinin bize lütfedeceği, ecir nedir, mükafat nedir, Sevap nedir, ilahi tecevhi, feyiz ve nur nasıl olacaktır? Mukaddime olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinden bir hadis-i şerifi takdim ediyor ve meneasiki hadd zahada çalışacağım. Çalışıyorum inşallah o Teala. <Gülüyor> Muhtemem bir gün Peygamber Efendimiz Sallallahu Teala aleyhi ve sellem Hazretlerinin huzuruna en sağdan cızatla zakofi olan bir zat geldiler. Fariş'ten dışarıdan gelmiş bir kişi Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretlerine selam verdiler, muصافa ettiler ve huzurunda Peygamberi de oturdular. Dediler ki: Ya Resulallah eğer müsaade buyurursanız, size suallerimiz olacak. Nebi inşan Peygamberi Ali Burhan Efendimiz, bu Ensardan olan ve Sekadî olan iki zata cevaben buyurdular ki, sualinizi siz mi sorarsınız, ben cevap vereyim, yoksa siz hiç sormadan hem sualinizi söyleyeyim, hem cevabımızı vereyim buyurdular. Bu dönem hem sumalar, bu iki zat hayretle tabi, Resul-i e dediler ki, ''Ya Rasulallah, eğer bu ikincisini lütfederseniz, yani hem ce sualimizi lütfeder hem de cevabını verirseniz, imanımızda kuvvet, iklasımızda mutlaka kudret meydana gelir, Allah'a kurbiyetimiz de bu vesileyle artar, dediler. <gülüyor> Muhterem ben ensardan olan zatın sualini ve cevabını arz edeceğim. Çünkü rasûl buyurdular ki, siz halp meselesi ve mükafatını sormak için geldiniz. Adamcağızın gözyaşları coşuyordu ve vecdile diyordu ki, Allah'a kasem edelim ki, isabet buyurdunuz ya Resulallah. Kişi evinden çıkınca yürüyüşünde, Kabe'ye vasıl oluşunda, tavafında, sayinde, Arafat'ta, müzdelifede, Mine'de Cenab-ı kendisine nasıl bir iltifatta bulunacak? Bunu sormak için gelmiştim. İsabet buyurdunuz ya Resulallah. Efendiler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri o zata cevaben buyurdular ki dikkat ediniz fe inneke iza karaşke min beytike fe ümmül beytel haram la tedavu nâ katuke huffen ve la terfeû illâ ketaballahu leke biha hasene ve meha'anke biha katıya elinden çıkıp Beytullah'ı muradenip vakar ve sütunla, tevazu ve ihlasla deveye binip yola koyuldum mu? Şimdi deve devri değil artık biliyorsunuz Müslümanlar. <gülüyor> Taksi devri, otobüs devri, tayyare devri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adetleri vurdular. Deveniz bir ayağını kaldırıp diğer ayağını bastıkça Umun da Cenab-ı Hak bir günahınızı affedecek ve size bir manevi hasene yazacak vurdular. Konya'dan, İstanbul'dan, Pakistan'dan, Hindistan'dan, Türkistan'dan gelen kardeşlerimizin arabasının tekerinin her devrinde Mevlamız bir günahını affediyor ve bir hasene ihsan ediyor. Ta ki Meskidi harama vasıl olup da tavafa girip Bismillahi Allahu Ekber ve deyip Hacer-i Resmet'ten başlayınca Ve emma tavafüke bilbeyt Fe inneke La tabau Ricilen vela terfeuha İlla ketaballahu leke biha hasene Ve meha anke biha seyyye Ve rafa leke biha daraca cenab Tavaf da her adımınla bir günahını affedecek. Her adımınla yine bir hasene defterine kaydedecek. Her adımınla manevi dereceni Cenab-ı Hak yükseltecek buyuruyor Tanrı Efendimiz. Evet. Bu terim sunalar, şu halde tavaf eden kardeşlerimizin bu şuurla tavaf etmeleri, bu niyetle tavaf etmeleri, hameleyi arşın, Cenab-ı Hakk'ın beytül mamurunu tavaf eden meleklerin haşyetiyle, huşuğuyla, tevazuuyla, vecdiyle beytulları tavaf ederlerse adeta ruhan Cenab-ı Hakk onları uçuracaktır. Elhamdülillahi teala. Ve <gülüyor> emma rakatâk ebadet tavaf fe itku beni İsmail tavafdan sonra iki rekat tavaf ve nimete leke vel mülk dediği, muazzam cemaatin içerisinde imkanı varsa gönül ateşi, gözyaşlarıyla Mevla'ya iltica, iltica ve vakfe esnasında Rabbimiz lütfuyla semayı dünyaya inecektir. Allah Allah. Efendiler bu iniş mekan kaydıyla Mesafe kaydıyla, şekil ve tarifle değil. Cenab-ı Hakk'ın Hazretleri mekandan, yönden, tarihten, şeriften, ortaktan, benzerden, cihetten milyar ve milyar ve milyar defa münezzeh olduğuna göre Allah'ın lütfu, Mevla'nın tecellisi, Halık-ı manevi kurbiyeti. İhsan, ata ve mağfireti inecektir sema'yı dünyaya. Muhterem Müslümanlar, Rabbimiz bir bitumul melaike, Arafat'ta toplanan, üzerlerine beyaz iramlarını takan beyi, paşası, padişahı, hâkanı, kumandanı, alimi cahili, fakiri ve zengini, küçük ve büyüğü, Aynı elbisenin içerisinde formalar sökülmüş, Sırmaları dökülmüş, Mutbeleri yok olmuş, enaniyetleri yıkılmış, şöhretleri söndürülmüş, bu muazzam kalabalığın içerisinde Mevlasına iltica eden Müslümanlar için Cenab-ı meleklerine mübahat ediyor. Yani, kullarını zikrederek meleklerine de bunu kuşatıyor. Ve içlerinden birkaçını sidreyi müntehaya, Cenab-ı Hakk'ın manevi dergahına gönderiyorlar. Hadisi sahip. Cenab-ı Hakk'a arz ediyorlar ki Ya Rabbi, falan muhitte, falan mahallede falan kimseler toplanmışlar, seni zikrediyorlar. Kur'an üzerinde müzakerede bulunuyorlar, zatına iltica ediyorlar. Mervlâ'ımız buyuruyor ki şu aleyhim rahmeti Toplanıp da azabımdan korkarak ağlayan cennetini umarak iltica eden Zatıma husbet arzu ederek Beni zikreden kullarımı rahmetine kark ediniz <Gülüyor> Meleklerden biri belki ki diyor Peygamber Efendimiz Ya Rabbi onlardan bir tanesi var ki Tesadüfen Hübeylis'te bulundu. Aynı rahmetten onun da nasibi olacak mı? Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Efendiler kulak veriniz. Hadis-i sahih. <gülüyor> Cenab-ı Hak buyuruyor ki, رَشُّ عَلَيْهِمْ رَحْمَتِي هُمُ الْقَوْمُ الْلَذ۪ي لَا يَشْقَابِهِمْ جَلِصِيهُمْ Ey meleklerin, Hepsini rahmetime gark ediniz. Onlar öyle bir cemaattır ki, Berader olanlar da şakı ve mahlum olmazlar diyorlar. Memiler arafa'ta tesadüfen çıkanlar, arafa'ta şoför olarak çıkanlar, arafa'ta muavin olarak çıkanlar, gönlü çürük, kalbi kötü olmadıkça velaki vazifeyle tesadüfen de gelseler Cenab-ı Hak onları da affediyor. ...onları da bağışlıyor ve buyuruyor... tüm Kavmülledi... ...Lâ yetştâbihim gelişim... zayi olmaz diye kurdular. Muhterem üminler, bu güzel amelin, bu kutsi amelin müminler için mutlaka tam ve kamil zuhuru ve tecellisi bilgiye bağlı, şuura bağlı, ihlasa bağlı. Böyle olunca biz yer terliyede nasıl çıkacağız mineye? Arafa'da nasıl hazır olacağız? Müzdelifeye nasıl ineceğiz? Sesimizde pek vefa etmemekle beraber zorlayarak hasbual etmeye çalışalım. Kulak veriniz Müslümanlar. Efendiler diyoruz ki hep beraber yevmüt terviyeyi bekliyoruz. Yani Arafa'dan bir gün evvel arzu eden iki gün evvel haç niyetiyle Temettu niyet etmiş olanlar tekrar İhran'a girecekler. Muhterem Müslümanlar, iflada niyet etmiş olanlar zaten İhran'da. Kırana niyet etmiş olanlar zaten İran'da bekliyorlar. Ama yüzde doksan beşimiz temettua niyet etmişiz, yani ömre yapıp gelmişiz, bekliyoruz. Arafa'dan bir gün evvel veya iki gün evvel elimizde. Vücut temizliğimizi yapıyoruz muhtemem günü Sonra must ediyoruz. Sonra vücudumuza güzel kokular ısırıyoruz. Sonra temiz, yeni iramlarımızı güzelce takıyoruz. Belimize kemeri, üzerimize varsa çantasını takıyoruz. İram dikişli olmayacak, saçakları düğmeli, düğümlü olmayacak. <gülüyor> Belimize sokmayacağız, ucunu da bağlamayacağız. Sadece üzerine çantamızı getireceğiz. Muterimler evinizde veya Haram ilahide veya Mescid Haramda secadenizi Devrullah karşısedeceğiz. Diki rakat İran namazı kılacağız. Birinci rakatten kullu ayya al <gülüyor> kafirun, ikinci rakatte kullu allahu an. Bu dair Müslümanlar, seccademizin üzerinde hacca niyet edeceğiz. Böyle, Allahümme inni üridül <türk> hacca li ve tekabbelü <türk> minni neveytül hacca ve ahramtü bihi lillahi azza ve cel. Türkçesini söylüyorum, Allah'ım senin rızan için hacca etmek istiyorum. ''Bana kolay getir ve kabul eyle. Niyet ettim hacca, girdim ihrama.'' Ayağa kalkarken ''Lebbeyk lebbeyk, lebbeyke la şerike lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk, la şerike leke'' Muhterem müminler, hacca niyetle bir ihrama giren bu zatın hali ikidir. Dikkat buyurunuz. Ya Hacc'ın Sayin'i Arapahtan evvel yapacaktır veya Hacc'ın sahini Fars Tavahtan sonra bırakacaktır. Eğer sahini Hacc'ın Fars Tavahtan sonra yapacaksa yapacağı hiçbir şey yok. Mûrindir, Hacc'a niyet etmiştir, Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla o günü de görmüştür, hiçbir şey yapmaya lüzum kalmadan Vastasına eşyasını kor, miniye arabattan bir gün. Safa tepesi üzerine çıkar ve Kabe'yi muazzamaya mükemmekleyen ayakta durur ve böyle niyet eder. Allahümme inni üridü en es'a safa vel mervete seba'te eşvatın şayel haccı feyesirli ve tekabbel huminni Mütlem ümüller burada şunu ilave edeyim hemen günlerde elbisesiyle elbisesiyle ihrama girmeden hacca etmeden Safa ile Merve arasında dolaşanları görüyorsunuz. Elbisesiyle sahi ediyor. Soruyorsunuz ne yapıyorsun diye. Efendim şimdilik tenha haccın sahini de elden çıkar vermek istiyorum diyor. Mümin kardeşlerim niyet etmeden, nafide bir kavaptan geçmeden, elbisesiyle yapılan sahin emekleri ve terleri ve yorgunlukları hederdir. Hatta niyet etmeden edilmez Buna da dikkat edeceksiniz inşallah Teala. Bir meseleyi daha buna ilave ediyorum Müslümanlar. Kardeşlerimizden bir tanesi girer. Hacca niyet eder. Bir de tavaf yapar. Arkasından Hacı sahini de ifade eder. Sonra evine gelir. Bereket ki tıraş olmaz. Fakat soyunu Elbisesiyle haramı Yahya gelir. Meseleyi bize itikar ettirir. Efendim ben haccın sahini Arafat'tan evvel yapmak istedim. Güzel. İram'a girdim, tavaf da ettim, peki sayimi de yaptın, Allah kabul etsin Haman üzerinde elbise var e Diyor bunları yaptıktan sonra eve geldim soyundum diyor <gülüyor> Müminler Bu da, bu da tamamen Şer'i usulümüz ve ölçümüzün dışında kalıyor O kardeşimize hemen evine gönderdim İram'ını giydirdim Birkaç saat kalıverdiği için tam sadaka vereceksin dedim. Eğer bu hal ile dikişli elbise bir tam gün veya bir tam gece kalsaydı kurban kesmesi gerekir idi. <gülüyor> Niyet edip İhram'a girdikten sonra taç niyeti ile artık İhram'dan çıkıyor mı? Müslüman kardeşim elbette bekleyeceksin İhram'ınla birkaç gün İhram'ın meşakkatine, zahmetine tahammül göstereceksin. Muhtemel Müslümanlar, Demek ki Arafat'tan evvel sayini yapmak isteyenler hacca niyet edip İran'a girerler müstehabbendirtiler vesairlerini yaparlar vasalarına hastalarına onlarda biner mini hareket ederler yevmüt terviyeden yevmüt terviyeden bir gün evvel bu işi yapmak arzu edenler için mani yok muhtemel Müslümanlar Cenabı ı hasen Hazretleri her sene Mineye bir gün evvel çıkarlarmış, kalabalıktan evvel varmış olayım diye arzu eden söylediğin şeyleri Yevmüt bir gün evvelde yapabilir. Mineye varıyoruz, Yevmüt terbiye, öğle namazı Mine'de, ikindi namazı Mine'de, akşam namazı Mine'de, yatsı namazı Mine'de, araba gün sabahleyin namazı yine bine de kılacağız. Güneş doğduktan sonra bu hastalarımıza bineceğiz veya ayağına güvenen, kudret ve kuvvetine güvenen kişiler Bismillahirrahmanirrahim. ibadet makbul. de dualar reddolulmaz. Taksirsen Arafat gecesini ihya edenler için Peygamber Efendimiz'in büyük müjdeleri vardır. Bu bakımdan niye çıkan kişiler Arafat gecesinin büyük bir kısmını inşallah Kur'an okumakla namaz kılmakla namaz kaza etmekle evradu eskarla ibadet ve taat ile getirirler. Muhterem sunalar, Arafa gün sabahleyin, Arafat'a doğru yöneliyoruz. Kuşluk vakti, farz edelim, Arafat'a varıyoruz. Öğle namazına kadar Arafat'ta yapacağımız bir iş, şerî bir vazife yok. Tekrar ediyorum. Arafa gün, Arafat'ta öğle namazına kadar yapacağımız farz, veya vacip bir işimiz yok. Biraz dinlenmek, istirahat etmek, yeme ve içmesini, ufak tefek hizmetlerini yapmak isteyenler için durum müsaittir. Öğle namazı olunca muhterem ünlüler, Arafat'ta öğle namazı olunca durum gene iki. yürüdüler ve cebe Rahmi'ye geldiler. Muhterem Müslümanlar şunu unutmayınız niçin böyle oldu? Nasıl namaz kıldık diye hayret etmemek için tembih ediyorum. Mescidi İbrahim'de cemaatle namaz kılanlar bir ezan ve iki ikametle öğlenin farzını, ikindinin farzını kılarlar. Nafileyle meşgul olmazlar. Sonra cebe Rahmi'ye veya çadırlarına dönerler. Bu bu şemse kadar müminler. Bu bu şemse kadar yani güneş batıncaya kadar dualar, dualar, dualar, dualar. Arafat vakfesi. Tamam mı müterem müminler? Şayet Mescidi-i Bağrıne gideniyorsa Müslümanlar işitiliyor, değil mi? Şayet Mescidi İbrahim'e, Meskidi Nemira'ya gidemiyorsa şadırımızda, şadırımızda amel yine iki kulaklarınız i̇mam Azam'a göre şadırında namaz kılacak olanlar cemi takdim yapmazlar. Öğle namazı oldu mu ezan okur namazlarını kılarlar ikindi vaktini beklerler. İkindi vakti oldu mu ezan okur namazlarını aynen evlerinde kıldıkları gibi kılarlar. Muhtemelen Müslümanlar, sadece burada şunu söyleyeyim. Mekke-i Mükerreme'ye terliyeden 15 gün evvel gelenler Arafat'ta, Müzdelife'de, Mine'de mukimdirler. Mekke-i Mükerreme'ye terliyeden Mine ve Arafat seferinden 15 gün evvel yerlerin seferi hali Arafat'ta, Müzdelife'de Mine'de de devam eder. Namazlarınızı ona göre ayarlayacaksınız. Ama, muhtemem ümriler, İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre durum böyle İmam-ı Ebu Yusuf, İmam-ı Muhammed'e göre sadırlarında da arzu edenler başlarında bir rehber, bir ne? bir alim varsa zemi takdim yapabilirler muhtemesine olan. İmam-ı Yusuf, i̇mam Muhammed'e göre. Çünkü Arafat'ın kendine göre kalesi var. Kendine göre dua ve ibadeti var. İkinciden sonra çadırlar sökülecektir. Ali hazır olmamız gerekir. Zemi takdim yapacağız diye başlarındaki zat karar verirse çadırlarında Aynen Mescidi i İbrahim'de olduğu gibi ezan okutturulur, sonra ikamet edilir öğle namazının farzı, ikamet edilir ikindi namazının farzı, sonra muhtemel Müslümanlar eğer mümkünse genç, dinç, delikanlı, kuvvetli olanlar, mebbek okuyarak zuluplar halinde huzurla dikkat ederek yollarda, Cebelür Rahme'nin yarısına kadar siyah kayaların üzerine, büyük ve siyah kayalar Efendiler Arafa gün Cebelür en üstüne çıkmak bit'attir, mekluhtur. Tamam mı? Peygamberimizin, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hac esnasında Arafat'ta vakfesi Cebelür Rahme'nin yarısına yakın Siyah ve büyük kayalar, Kıbrıslı mütevakkiyen bir müddet ayakta bu bulunduğu yerde, bir müddet dersinin üzerinde. alnından şakır şakır terler akıyor, rengi biraz kaçmıştı. Ve buyuruyorlar ki bana şu anda bu ayeti kerimeyi getirdi Cebrail Aleyhisselam. Estaim-i Billah el-yorme ekmeltü lefum dinekum ve etmemtü aleyküm dîmeti ve razıytü lekumul islam edina Cenab-ı Hak Cenab-ı Hak haccetül veda Cebelir Rahme ve hıtade Peygamberi arasında bu ayeti kerimeyi yutfediyor ki Peygamber Efendimiz'in o günkü durumundan vefatına aşağı yukarı 80 gün kadar zaman kalmıştır Muhtemelen Hüsnü Allah'ım. Veda için cenab buyuruyor dininizi bugün tamamladım nimetinizi bugün ikmal eyledim ve dininizin İslam olmasından razı oldum, buyuruyor Cenab-ı Hak. Efendiler, sahabenin ekseriyeti neşelendiler, mesul oldular. Ve dediler ki Cenab-ı Hak nimetimizi ikmal etti, dinimizi tamamladı ve İslam'ımızdan razı oldu. Efendiler, Allah'ımıza milyonlar hamd ediyoruz. Müslüman âbâ ve ecdadın sülmünden ...Müslüman oğlu, Müslüman olarak gelmişiz Alhamdülillah! <Gülüyor> Beytullah'ın karşısında... ...Halık'ımıza irtica ediyoruz! Ya Rabbi! bizim Müslüman olarak öldür! Amin. Zürriyet ve neslimizi... ...sabahı açına kadar İslam'ın hizmetinde daim kıl! latif olarak söylüyorum! Oğluma üç yaşında soruyordum henüz konuşacak çağa. Üç yaşında oğluma soruyordum oğlum davan ne diye davan nedir diye soruyordum bugün yirmi üç yaşında yirmi iki yaşında. 19-20 senedir davasını tekrarlıyor ve cevabını şöyle veriyordu Müslümanlar babacığım en büyük davam Allah'ımın dostlarını dost bilip sevmek düşmanlarını düşman bilip cihad etmektir Müslüman da olduğum ''Müslüman yaşayacağım, Müslüman öleceğim.'' diyordu. Müminler, beşikteyken, beşikteyken, kucaktayken yavrularınıza İslam'ı öğretiniz, imanı öğretiniz, Kur'an'ı öğretiniz, Resulullah'ı öğretiniz, itratınız, sevdiriniz, saygıyı, ahlakı, ilahi duyguyu, ibadet deşesini, Neslinize talim ve telkini ihmal etmeyiniz. Bir milletin Müslümanlar, bir milletin geleceği gençliğidir. Bir milletin batisi yeni neslidir. Bir ailenin temel taşı doğurdu çocuktur. Dininiz. De nada söylemende Allah'ımız manen teveccüh edecek, yüzüne bakacak, elimden tutacak ve affedecek inşallah. Mümin <gülüyor> kardeşlerim, Resul-i dualarında Ya Rabbi ümmetimi affet Ya Rabbi ümmetimi affet Ya Rabbi ümmetimi affet diye ısrar ettiler İbn-i Mace'nin takriciyle sahih-i hadis-i de kaydedilmiş, elindeki eserde de hadis meşhur ve mezkurdur. Cenab-ı buyuruyor ki Ya Muhammed kul hakkı aralarında bir karşı olan kulların zulüm ...ve tecavüzlerinin üstesine zatıma ait dolan bütün haklarımı ümmetine affettin ve bağışladın bu <gülüyor> uğurluğunu. Koyanlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, vakfelerini tamamladılar, güneş batarken yani batınca... لَيْسَى عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ اَنْ تَبْتَغُوا فَرْلَمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَذْكُرُ اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَلِ Ayetinde işaret edildiği gibi Peygamberimiz ve ashab Kiram geldiler muhtemem sunular. Demek ki Arafa gün, vakfemiz böyle namazından sonra şadır da olsun, açıklıkta olsun, Cebelür Rahme'de olsun, otobüsün içinde olsun, taksinin içerisinde olsun, devenin üzerinde olsun, Cenab-ı Hakk'a, Cenab-ı Hakk'a vakfe eda edilmiş oluyor. El-Hacc-ı Arafat'ın fehvasınca, Hacc'ın rutna azamı olan Arafat vakfası yerine geliyor. Mevlamız kabul duysun. <gülüyor> Efendiler, Peygamber Efendimiz Arafat'ta Cebrail, İsrafil, Mikail ve Hazreti Hızır birleşirler diyor. Peygamber Efendimiz Arafat'ta Hızır'la İlyas birleşirler, musahabe ederler her sene haç mevsiminde. Bismillahi, maşaallahu, la yasûkul hayra illallah, maşaallahu, la yasûkul suve illallah, maşaallahu, Ma karar ne nimetin semen Allah. Maşallah. La havle ve la kuvvete illa billah. Bunu okurlar. Mine'de de birbirlerini turafet ettikten sonra ayrılırlar. bir sene sonra Arafat'ta tekrar birleşirler diyor. Aziz kardeşlerim, şunu demek istiyorum. Arafat'ta ayvarı en büyük vardır. Arafat'ta milyarlar melek ikram mevcuttur. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar, İhramlara sarılmış uzun boylu yağız bir zatın Hazreti Musa'nın şu vadiden lebbek okuyarak geçtiğini görüyorum diyorlar. Yine Peygamber Efendimiz, kardeşim Eyüb'ün İhram'a girmiş Cenab-ı Hakk'ın Hazretlerine lebbek okuyarak, tekbir okuyarak geçtiğini şu vadide gördüm diye buyuruyorlar. Şu halde Arafat, o dağdan bu dağa kadar dolu ısımalar, müminler dolu, alimler dolu, mürşitler dolu, melekler dolu. vaciptir, dikkat ediniz! Müslümanlar, anlaşılıyor mu? Bayram gecesi, Müzdelife'de şafağa kadar geceyi geçirmek Eyni-i göre vaciptir! Kafile imamları, kafile imamları, kulağınızın zarını patladırcasına seçleniyorum. Eğer kafile başkanlarıyla anlaşır, hudyacı Müzdelife'de yatırmadan, vakfı yaptırmadan gece geçirirseniz Allah'ın kudret karmakları mahşerde kulağınızdan tutup milyarlara teşhir edecektir sizi. Binaenaleyh <gülüyor> <gülüyor> <Gülüyor> Muhterem üminler geceyi bayram gecesi olduğu için ihya edeceğiz. Çünkü iki bayram gecesini ihya edenin kalplerin öldüğü devirlerde kalpleri ölmez diri kalır diyor Resulullah. <Gülüyor> bayram gecesini müzdolifede ihya edeceğiz. Şafak attıktan sonra Vakfemizi yapacağız, ezanımızı okuyacağız, namazımızı, sabah namazımızı kılacağız, dualarımızı edece eda edeceğiz, güneş doğarken müzdelife hududunu miniye çıkmış olacağız, tamam mı Müslümanlar? Güneş doğarken doğmadan biraz evvel yürüyüp hududu çıkmış olacağız, müminler, mikrofoncu kardeşimiz acele ediyor gene, müjdelefenin de bir müjdesini vereyim, Bugün dersimiz böyle kalsın. Cumartesi dersimizde inşallah menas haccı tamamlayacağım. İnşallah size. inşallah. dedim ki, Arafat'ta Peygamber Efendimiz dua ettiler. Cenab-ı Hak buyurdu, zatıma müteallik bütün hukuku ümmetine affettim. Yalnız kullar arasında, Kul hakkı olarak birbirlerine zulmettilerse, tecavüzde bulundularsa, halallaşmadılarsa, bunları bağışlamıyorum demiştir. <Gülüyor> Muhtemelen Müslümanlar, elindeki hesap ve şahd sarihde Sari'de alil kaydetmiştir. Peygamberimiz <Gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem adlıları Müzdelife gecesi Haram Mescidinde dualara Dualara, dualara, ilhahla, ısrarla devam ettiler ümmetini bağışla ya Rabbi diye. Hani denilmişti ya Müslümanlar? Kıfliken ol, diler idi ümmeti, sen kocaldın terk edersin sünneti diye. İhtiyaladık, hala bir sünnettedir bilmiyoruz. Resulullah hiçbir mahvilde, hiçbir mevkifte, hiçbir mahalde ümmetini unutmuyor. cenab Hak kıyamet gününde zümresinde bizi haşf inşallah. Allah Allah Allah. Allah. Aziz Allah. kardeşlerim, Müzdelife'de duanın sonunda Peygamber Efendimiz tebessüm ettiler, güldüler. Sahabenin büyükleri Ebu Bekir'in Sıdri Hazreti Faruk-u Azam sordular. Fidake ebi verin mi ya Resulallah diyerek ya Resulallah ''Bu anda sizin gülme zamanınız değil, tebessüm anınız değil, niçin güldünüz?'' dediler. Peygamber Efendimiz buyurdular ki, Cenab-ı Hak'tan ümmetinin tamamının affini kopardı. <gülüyor> <gülüyor> Rabbim Teala ve Tekaddes Hazretleri, günahkarlarının günahını muhsinlerine, muhlislerine, Bağışladım habibim buyurdular. Şeytan, şeytan, açıkça görüyorum, Cenab-ı Hakk'ın bu affini kaldıramadı hain, yerden toprak alarak, feryatlarla başına saçıp, tepiderek kaçıyordu. Onu gördüm, onun için güldüm diye buyurdu. <gülüyor> Hümniler, ağlayacağız, yalvaracağız, iltica edeceğiz. Cenab-ı Hak Celle Vala Hazretlerine kendimizi affettireceğiz. Annemizden dünyaya geldiğimiz gün gibi tertemiz, pırıl pırıl, ruhan ve kalben yıkalmış halde evlerimize dönmeye çalışacağız inşallah. Cenab-ı Hak vakfelerimizi, niyaz ve dualarımızı dergahı ı izzetinde ahseni kabul ile makbul eylesin. Amin. <Susur> Sallû alâ Rasûlina Muhammed. Son dersimiz zaten pazartesi günü ü terbiye allah salı, arafa, çarşamba, bayram olsa gerek, son saatimiz cumartesi günü inşâAllah. Cenab-ı Hak cümlemizi affetsin. Gönümlerimizi envarıyla tenvir duysun. Kalplerimize uyanıklık Nasibetsin Amin ve biziz sulahazun nasnail hak olsun Amin Subhan rabbika rabbil izzati ma yasifun ve selamun alel murselin ve alhamdulillahi rabbil alemin el feth <gülüyor>